Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, sulak alanların kaybı doğal afetlere davetiye çıkarıyor. Sulak alanların kaybı sadece canlıların yaşamını tehlikeye atmakla kalmıyor, aynı zamanda doğal afetlere de neden oluyor. WWF Türkiye, sel ve kuraklık riskine karşı sulak alanların artan önemine dikkat çekti. Zengin bir biyolojik çeşitli ev sahipliği yapan sulak alanlar, Tropikal ormanlarla birlikte yeryüzünün en fazla biyolojik üretim yapan ekosistemleri. Sulak alanlar balıkçılık, tarım ve hayvancılık, saz üretimi, turizm ve ulaşım olanakları sunarak ekonomiye de katkı sağlıyor. WWF Türkiye 2. Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü'nde sulak alanların afetleri önleyici özelliklerine dikkat çekti. Ramsar Sözleşmesi Sekreterisi, dünya genelinde taşkın ve kuraklık gibi doğal afetlerin... Gerçekleşme sıklığının son 35 yılda 2 misli arttığını belirtiyor. Birleşmiş Milletler'de doğal afetlerin %90'lık kısmının su ile ilişkili olduğu tahmin ediliyor. Sulak alanların bulundukları bölgelerde su rejimini düzenleyerek doğal afetlere karşı önleyici bir görev üstlendiğine dikkat çeken WWF Türkiye Doğa Koruma Direktörü Sedat Kalem. Sulak alanlar yağışın aşırı olduğu dönemlerde fazla suyu sünger gibi depolayarak Taşkınların etkisini azaltıyor. Yağışın az olduğu mevsimlerde ise depoladıkları suyu salarak kuraklık ve su kıtlığına da çözüm olabiliyorlar. Sulak alanlar bulundukları bölgenin daha nemli olmasını sağlayarak yerel iklime olumlu katkı veriyor. İç bölgelerde deniz suyunun girmesini ve dolayısıyla toprağın tuzlanmasını önlüyor. Doktor Sedat Kalem özellikle sel ve kuraklık gibi doğal afetlere karşı Hazırlıklı olmak için, etkilerini azaltmak için sulak alanların etkin biçimde korunması ve yönetilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Sulak alanların korunmasını ve akılcı kullanılmasını hedefleyen Ramsar Sözleşmesi son yıllarda sayıları ve şiddeti artan afetlerin önlenmesinde kilit bir rol oynuyor. Türkiye'de halen 14 Ramsar alanı var. Bunlar Sultan Sazlı, Manyas Gölü, Seyfe Gölü, Göksu Deltası, Burdur Gölü, Kızılırmak Deltası, Ulaabat Gölü, Gediz Deltası, Akyatan Lagünü, Yumurtalık Lagünleri, Meke Mağarı, Kızören Obruğu, Kuyucak Gölü ve Nemrut Kalderası. Ramsar Sözleşmesi kriterlerine göre Türkiye'de 135 adet uluslararası öneme sahip sulak alan var. Sulak alanları tarımda aşırı su kullanımı kirlilik, iklim değişikliği, yasa kaçıcılık ve balıkçılık ile sürdürülebilir olmayan altyapı projeleri tehdit ediyor. Türkiye'de suyun %73'ü tarımda kullanılıyor. Tarımsal sulamanın büyük bir bölümü geleneksel yöntemlerle yapılıyor. Bu da su israfına yol açıyor. Baraj ve otoyol gibi büyük projeler iyi planlanmazsa sulak alanları olumsuz etkiliyor. WWF Türkiye Doğa Koruma Yetkilisi Eren Atak bu gibi sorunlarla karşılaşmamak için suyun verimli kullanılması Özellikle sulak alanları besleyen nehirlerde su kalitesinin korunması ve havza ölçeğinde planlama yapılmasına dikkat çekiyor. Eren Atak, sulak alanların korunması konusunda işbirliklerinin artırılması ile ilgili projeler için finansal kaynak ayrılmasının çözümün ayrılmaz bir parçası olduğunu söylüyor. Türkiye Mühendis Mimar Odaları Birliği yani TIMOP, Çevre Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan hava kirliliği raporuna göre... Edirne'nin Keşan ilçesinde 2016 yılında kükürt dioksit oranı sınır değerlere göre 166 kere aşıldı. Raporda Keşan'da meydana gelen hava kirliliğinin geçen yıl 2 ayında Musul'daki bir kükürt üretim tesisinde yapılan IŞİD saldırısı nedeniyle oluşan hava kirliliğinden çok daha ciddi olduğunun gözle görülür şekilde ortaya konulduğu belirtildi. TUMAP Çevre mühendisleri Odası tarafından hazırlanan hava kirliliği raporu bu şekilde ve deniyor ki Keşan'daki hava kirliliği 2015 yılında olduğu gibi en üst seviyeye ulaşmış durumda. Kömür kullanımından kaynaklanan kükürt dioksit miktarı çok fazla. Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği sınır değerleri yoğun bir şekilde aşılıyor. Partikül madde 10 kirleticisinin de sınır değerlerinde aşıldığı gözlendi deniyor raporda. Kirliliğin görüldüğü gün sayısının yükseldiği görünmekte. Edirne-Keşan bölgesindeki hava kirliliği konusunda acil önlemler alınmalı. 2015 yılında... PM10 yani partikül maddeler sınır değeri 228 gün aşıldı ve 35 gün ölçüm yapılmamış aynı zamanda. 2016 yılında ise PM10 sınır değeri 197 gün aşılmış ve 17 gün ölçüm yapılmamış. Tımop Çevre Mühendisleri Odası raporunda kirliliğin insan sağlığına olan etkilerine de değinilerek şunlar söylendi. 2015 ve 2016'da devam eden yoğun kirlilik nedeniyle acilen vatandaşlar sağlık taramasından geçirilerek Hava kirliliğinin etkileri irdelenmeli, önleyici faaliyetler hayata geçirilmelidir. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan Resulan Uygar Özesmi